Evet herkese merhaba. İklim içinde bugün Özgecan yok. Ben Deniz Ömer Madra varım ve bir de konuğumuz var. Funda Gacan'la da hava kirliliği üzerinde konuşacağız bugün İklim İçin programında. Destekçimiz Nergis Yazgana'da da çok teşekkür ederiz. Merhaba Funda hoş geldin. Merhaba hoş buldum Evet yani bu hava kirliliğini pek ciddiye almıyoruz aslında ama çok yeni gelen haberler özellikle Asya'dan Asya'nın yükselen şeylerinden endüstriyel yükselme sağlayan ülkeleri olan Çin'de, Çin başta olmak üzere Hindistan'dan da dehşet verici rakamlar var. Yani PM2.5 denen işte o hafif küçük parçacıkların ciğerlerden girip kan dolaşımına katılan muazzam seviyelere ulaşması hem çok sayıda insanın hastalanmasına ve rekor sayıda sigara içenlerden neredeyse yakalamasına onlar kadar çok sayıda insanın ölümüne yol açtığı gibi büyük bir sağlık felaketi salgın haline almış durumda Çin'de rekorlar ardarda arda geliyor. 460 milyon kişinin etkilendiğinden evet. bahsediliyordu. Geçenlerde yarım milyar insanın ve kaçtıkları hali vakti yerinde olanların artık terk edip gittikleri bir yeni haberde Guardian'da şeyde okuduk Greenpeace'in bir araştırması bir milyondan fazla Hindistan'ın her yıl öldüğü hava kirlenmesinden Ve ülkenin de gayri safi yurt içi hasılasının %3 küçüldüğü zengin ekonomik olarak da muazzam şey yapıyor. Ve bütün Kuzey Hindistan şehirleri mesela kurtulamıyormuş bundan. Yani sadece 2010 ile 15 arasında 5 yıl içinde %13 büyümüş Hindistan'da falan filan. Şimdi Çin ve Hindistan deyince tabii bize böyle uzak diyarlar gibi geliyor. Bu belki gayri safi milli asla yüzde iki, yüzde üç küçülmesi. Belki bir şey ifade etmiyor ama aslında durum e, biraz daha yani durum bizim için de aynı. Türkiye'de de yaklaşık olarak 3.000 kişinin her yıl sadece e, kömürlü termik santraller kaynaklı. Yani bizim ürettiğimiz elektriğin kömürden gelmesi, kömür yakımından gelmesine bağlı olarak... ...yaklaşık 3000 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Tabii bu aslında biraz iyimser bir tahmin. Yani bu belli başlı analizlere ve örneklemlere dayalı. Durum bundan çok daha kötü olabilir. Ee, Çin ve Hindistan'da olan durum... ...yani işte dediğiniz gibi e, hava kirliliği var. E, bazen okullar tatil ediliyor. İnsanlar dışarı çıkma uyarısı yapılıyor. Yani bu hep böyle biz düşündüğümüz topik. Ancak bizim Türkiye'de gördüğümüz çoktan... Ee, sadece neden sonuç ilişkisini kurmakta tabii böyle bir gündemde işte yaşamının bu kadar zor olduğu bir coğrafyada neden sonuç ilişkisini çok kurup e, önlemler alamadığımız bir durum Manikeş'e gittiğimizde biz e, 22. Taraflar Konferansı'nda orada e, beraber çalıştığımız Sintli doktorlar da vardı onlarla biraz hava konuşma şansımız oldu zaten kendileri de doğrudan e, etkilenmişler ve Durumun vahimliğini anlattılar. Okula gidemedikleri için, iş gücüne işe gidemedikleri için belli bir iş gücü kaybı var. Yani buna bağlı bir yaşam yılı kaybı var. Yani her ne kadar aslında bilimin etiği, insan hayatını bir ekonomi üzerinden değerlendirmeye açık olmasa da e, belli başlı müzakereleyici Türkiye'de, dünya çapında da biz bu gayri safi hastadaki değer düşüşlerini vermek zorundayız. Türkiye'deki durumda... Ee, ...özellikle termik santral, yani Türkiye'deki durumda hava kirliliği, trafikle çok bağlantılı, ilintili... ...ama bunun da dışında şu anda gündemde olan ve birebir gördüğümüz kömürü termik santraller... ...işte bunların yaydıkları bazı partikül maddeler var, ee, farklı e, gazlar var... ...bunlar işte kalp rahatsızlıklarına, akciğerdeki bir takım rahatsızlıklara... ...dolaşım sistemindeki rahatsızlıklara ve şu anda en çok gördüğümüz... Ee, benim ailemde de doktorlar var. Beraber çalıştığımız doktorlarında da sürekli olarak bahsettikleri bir şey. Ee, düşük ağırlıktaki bebek doğumları veya prematüre doğumları. Yani özellikle şehirlerde anne çocuk sağlığı, annelerdeki prematüre doğum oranlarına baktığınızda çevrenize bir bakmanız dahi yeterli. Ee, çok ciddi derecede bir artış var. Ve bunun aslında en büyük sebeplerinden bir tanesi hava kirliliği. Ee, dediğim gibi görebiliyoruz. Mücadele etmek bir miktar zor ancak Türkiye'de yani bizim yapabileceğimiz bir şey var hala şu anda hava kalitesini aslında izleyebiliyoruz. Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı'nın 81 ilde kurduğu bir takım ölçüm cihazları var Havaizleme.gov.tr'den gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor bunlar. E tabi yani o onların lokasyonuna kadar açık olup olmadığı tartışılır. Aynı zamanda bu bütün e, bu bahsettiğimiz zararlı gazların hepsini ölçmüyor. Sadece PM10'u ölçüyor. Ve Türkiye'nin sınır değerleri de yine dediğim gibi tartışılır. E, i̇şte Dünya Sağlık Örgütü'nün altında, Avrupa Birliği standartlarının altında evet. Ancak e, Temiz Hava Platformu olarak bizim geçen sene yaptığımız bir rapor var. İsmi Kara Rapor e, yine internette bulunabilir. Ee, ulusal sınır değerlerde yıllık ulusal sınır değerleri derlediğimizde bile her bir 81 ildeki işte birisinde bir tane var diğerinde 10 tane var örnek veriyorum. Ee, bütün bu istasyonların verilerini değerlediğimizde bile 81 ilin 62 ili Türkiye sınırlarına göre zaten zehir soluyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne baktığınızda sadece tek bir il. Bu gerçekten Seşancı. içler acısı. Çankırı sadece tek bir il. havası temiz. Ha tabi dediğim gibi yani bunların lokasyonları tartışmalı, doğruluğu tartışmalı. Bazı istasyonlar veri vermiyor. Ama ee, tek bir temiz öyle. Yani mi? Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre öyle ki bu bile tartışmalı bence. Evet. Ama ulusal sınırlara baktığınızda bizim neredeyse iki katı yıllık ortalamalar diyeyim daha basit anlatmak için. Dünya Sağlık Örgütü neredeyse iki katı biraz daha esnek sınırlar ama orada bile 62 il yer yani nüfusun %70'i %80'i Zaten şu anda e, hava kirliliği tehdidiyle baş başa durumda. Yani bunun işte trafikte bazı çözümler getirebilir. Şehir için çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Bir şehir plancısı olarak aynı zamanda. Ama e, hani iklim içinden de yine böyle bağdaştıracak olursak Türkiye'nin iklim müzakereleriyle. Yani hala Paris anlaşmasını e, imzalamayan işte Trump sonrasında ne olacağı konuşuyoruz. Kimimiz endişeliyiz. Hala ben umutlu olmaya çalışıyorum. Ama böyle bir dönemde Türkiye'nin Paris Anlaşması'na imzalayıp imzalamayacağının Olay da bir tarafında yani bunu ek olarak e, Türkiye e, kendi kamunun parasıyla kendi halkına zarar veren e, bu insanlar hasta eden bizi hasta eden bir şey yatırım yapacak mı yapmayacak mı? Evet. Bir de şeyi belki eklemek lazım funda. Yani e... Esas olarak temel insan hakları ve özgürlükleri açısından bakılacak olursa yaşama hakkı işte bir numaralı temel hak. Ama yani bu o hak da elden alınmış oluyor ve üstelik de yani çocukların mesela boş parklar, kirli havalardaki sokağa bile çıkamayan çocukları gördüğünüz zaman... yaşama sevincinin de elinden alındığı ya korkunç bir felaketle karşı karşıya olduğumuzda söylenebilir herhalde bu. yani Öyle. Hiçbir şey yapılamaz. Temiz hava en temel hak ve o yoksa yok. Hiçbir şey yok yani. Öyle yani Türkiye'deki başka krizler aslında tabi Göz önüne alınca böyle mutlu olma hakkı bir lüksmüş gibi bize evet, görünüyor. ne yazık ki veriliyor. Ama bu yaşam hakkı yani bir annenin çocuğunu yaşatmaya, karnındaki çocuğunu yaşatmaya hakkı var. Yani bir çocuğun yaşamaya hakkı var. Nasıl ki bu politik bir argüman olarak da kullanabiliyorsa sadece. Yani yaşam hakkı globaldir, herkes için geçerlidir ve hep var vardır, hiç var kaybolmayacaktır. Yani bir bebeğin de her yaştaki bir bireyin de yaşam hakkı vardır ve hava kirliliğinin ötürü... Özellikle beni anne çocuk sağlığı işte endişelendiren... ...yani özellikle hava kirliliğini biliyoruz... ...daha kırılgan gruplarda etkisi var ama... ...hepimiz için dediğiniz gibi yani... ...işte Hintli doktorlarla konuştuğumuzu söylediler... ...işte üç gün şey okullar kapandı... Yani ...bu çocuklar okula gidemiyor, eğitimden maruz kalıyorlar... ...insanlar işe gidemiyor... ...bunun tabii ki ekonomiye bir dönüşü var ama... ...yani dediğiniz gibi... Dışarı çıkma diye çocuğu uyarmak zorundasınız veya dışarı çıkma evet, diye kendinizi gidemez maruz. gidemez yani oyni, oynama hakkı elinden alınmış Öyle. oluyor zaten. Öyle ama yani zaten temelde yaşama hakkı tehdit edildiği evet. için mesela Greenpeace'in bir çalışması var yine hava kirliliği üzerine. O diyor ki Türkiye'de kömürlü termik santralleri bağlı hava kirliliği o kadar büyük ki siz görmeseniz de trafik kazalarının ilk katı can aldı. Yani bu aslında müthiş bir rakam. Yani evet. Trafik e, kazası Trafikki her gün dinleme bir gelen. Numaralı bir numaralı heyyül biri. Yani. Ben bir tanesi. Evet. E, şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün yine bazı çalışmaları var. Dünya Sağlık Örgütü de hava kirliliğini e, özellikle Marrakeş'te tekrar dile getirdi. Hava kirliliği, iklim müzakereler açısından aslında iyi bir argüman olacağının herkes e, çok da farkında. Ve çok büyük bir kritik olduğunu yani çok büyük bir sorun olduğunu herkes farkında. Dünya Sağlık Örgütü şimdi yeni bir ministerial declaration dedi, bakanlık üzerinde bir deklarasyon yayınladı. Buna göre orada ortalama 20 tane bakan, e, Sağlık ve Çevre Bakanı gelip işte biz e, hava kirliliğinin sorunun farkındayız. Kömür termik santrallerinin bunun arkasından olduğu sorundayız. Yaşamak bir haktır. Paris Anlaşması'nı imzalarken de buna dikkat edeceğiz diye deklarasyonu imzaladılar. Şimdi onun daha globalleşmesi. ...hedefleniyor. Ee, dediğim gibi Dünya Sağlık örgütünün dışında Avrupa Birliği'ndeki bazı kurumlar çalışıyor. Türkiye'de yine çok değerli, ben Temiz Havaklı platformu çok değerli olduğunu düşünüyorum. İçinde e, 14 tane kurum var. Türk Tepler, Türk Toraks, Hasuder, e, Greenpeace, Tema, benim çalıştığım kurum Sağlık ve Çevre Birliği, Heal... E, ...beraber çalışarak yani sanıyorum ki Türkiye'de çok değerli akademisyenlerimiz de çalışıyor. İşte Kayıhan gibi Uludağ Üniversitesi'nden çok değerli akademisyenlerimiz de bireysel olarak çalışıyor ama... ...ben böyle bir platformun var olmasının da bu konunun açık radyoda veya diğer yerlerde televizyonda son zamanlarda çok sık görüyorum. Artık dile getirilmesi gerekiyor. Yani iklimi müzakerelerinin içine de alınması gerekiyor. Bence Dünya Sağlık Örgütü'nün başlattığı deklarasyon da bu bakımdan iyi... Ee, dediğim gibi yani e, hava kirliliğinden doğan yaşam yılı kayıplarının ve mali kayıplarının gündeme gelmesi de her ne kadar tartışılır olsa da e, mali kayıpların gündeme gelmesi de e, bakanlıklarla yürütülecek e, müzakerelerde önemli diye düşünüyorum. Yani sadece fosil yakıtlar teşvik edilip kamunun parasıyla fosil yakıtlara veya kömüre siz destek vermiyorsunuz. ...bir yerdeki insanları hasta ediyorsunuz... ...onları tekrar iyileştirmek için de... de ...sağlı bir maliyet yaratıyorsunuz. Peki Funda bir de şeyi soracağım... ...yani şimdi hem... ...biraz önce sözünü ettin... ...Temiz Hava Hakkı Platformu... ...bir de HEAL diye Hı -hı. kısaltılan... ...önemli... ...baya aktivist platformlar... ...kuruluşlar var... ...senin de üyesi oldun... Ama öte yandan da siyasi platformda ve ekonomik platformda işte belki de 80'e yakın sayıda yeni kömür yakan termik santral inşa edilmesi için bol bol propaganda yapılıyor, konuşmalar yapılıyor ve işte başta Cumhurbaşkanı olmak üzere diğer bak enerji bakanları hatta ulaştırma vesaire bakanları da Bunun ne kadar iyi bir şey olduğunu söylemeye devam ediyorlar. Yerli kömür son zerresine kadar tüketmek falan. Bu platformlarda temiz hava hakkı platformu ya da HIL gibi kuruluşlardan... ...siyasi bir temas, diyalog hatta baskı yapma imkanı bulabiliyor musunuz? Ee, yani işte 2016 herkesin malumu diye düşünüyorum. Ee, ama... ...şöyle düşünüyorum yani bilim bilimdir ve bilim... E, ...siyasetle... ...müzakere etmek için iyi bir araçtır. E, Raporların... ...ben çıktıklarının bir yerlere gittiğini... ...düşünüyorum. E, Türkiye'nin yine... ...kömür politikasına gelecek olursak şimdi... lignit işte yerli kömür. Evet, En Mayımımız. kirli bilinen... E, ...yani temiz enerji gibi... ...bir yanlış adın... Hı -hı. ...arkasında e, en... ...kirli şeye yatırım yapılıyor... ...ve teşvik ediliyor bu... niyet gibi. Evet. ...Leynit en az taş gümürü kadar kirli... ...hatta Türkiye'deki işte malum kalorisi düşük olduğu için... ...birazcık daha çok yakarız deniliyor... ...ama o birazcık daha çok yakmanın daha çok hasarı var tabii. Ee, gelecek senenin planları arasında... ...platform olarak işte diğer beraber çalıştığımız... ...kurumlar olarak, yıl olarak... ...planlarımızın arasında bir görüşme yapmak var... ...yani bakanlıklar düzeyinde ama... ...buna kadar gerçekleşebilecek... ...onu da bize siyasi gündem gösterecek ama... ...dediğim gibi yani... ...bu bilimin çıktıları bir şekilde... Ulaşıyor, ulaşacaktır. Biz her yuvarlak masa toplantımızda dile getirmeye çalışıyoruz, savunculuk yapmaya çalışıyoruz. Peki buna yatırım yapmakta olan büyük sınayi ya da holding düzeyindeki E, kuruluşlarla da temasınız olabiliyor mu? Çünkü onlar da yatırım yapıyorlar. E, geçen senelerde bu e, Climate Action Network Türkiye'de güzel bir iş yaptı. E, İskenderun bölgesinde benim de aynı zamanda bu sene çalıştığım çok kıymetli doktorlarımızın olduğu bir bölge. İskenderun bölgesinde daha doğrusu Çukurova bölgesinde yapılmak istenen bir termik santrali e, gidip e, burada yatırım yapmak isteyen şirketlerle görüşerek e, buradan e, yani Türkiye'ye böyle bir Yatırım da demek istemiyorum ben aslında ama yani e, Türkiye bir kömür termik santral yapılmaması ricasında bulundular ve e, o gerçekten e, onların şirketin bu karar almasına yani Türkiye'den çekilmek diyelim buna. Türkiye'deki kömürlü termik yatırımların kö kömür termik santral planlarını çekmesinde büyük katkıda bulundu. Bu bence kritik bir adım. Bu ama, bir yabancı şirketti öyle mi? E, bu evet, yani yarı Fransız kamu ortaklığı ile yapılan yarı özel, yarı kamusal bir şirketti ve. O, ya, yerli şirketler de var. Yerli ya, şirketler de var. <gülüyor> yani yerli şirketlerle müzakere etmek sanıyorum ki e, ilk önce bakanlık düzeyinde bir müzakere kurup arkasından evet. e, yapmakla olacak ama. Beni eminim yani bilmiyorum belki dinleyen vardır yoktur ama e, sanıyorum ki belki işte çevrelerinden belki e, etraflarında kadınların işte dediğim gibi özellikle anne çocuk sağlığı riskli, Belki e, akciğer kanserine yakalanmış bir yakınlarından e, neden bunu bana neden böyle bir hastalık var diye sorguluyorlarsa sorgulamak. ...çok önemli biliyorsunuz bilimin başı sorgulamaktır... E, ...sorguluyorlarsa... E, ...biraz anlayabiliyorlardır herhalde... ...bu anlattığımız konuları ve... E, ...sonuç olarak işte... Ya ...bireysel ölçer ne kadar böyle müzakereler... ...hep kurumsal ölçekte bahsetsek de... ...müzakere aslında bireysel ölçekteki... ...bir dildir... Zaman ile onlarla da müzakere edebileceğimizi, anlatabileceğimizi umuyorum. Evet, zaman demişken, o zaman son kalan kısa zamanda bir son soru da sıkıştırayım araya. <gülüyor> e, programımızın adı iklim için zaten e, gezegen için en önemli tehdidin e, yeryüzü için e, iklim e, krizi olduğunda hiç kimsenin şüphesi yok. Bir, başından beri programı söylüyorsun e, bilim. Herhangi bir e, inancı olmayanlar bilmiyorum ama bilim doğruysa artık bu çok kaçınılmaz. Şimdi son en karanlık senaryoya göre pesimistik senaryoya göre karbon bütçesini yani e, bir buçuk dereceyi aşmadan endüstri çağına göre e, sıcaklığın artmasını yapılacak bir yılımız kaldığına dair de bir şey çıktı. Bu çok ciddi bir şey. Yani korkutmak, felaket senaryoları yazmak değil ama durum bu yani. En kötü senaryo bu. Ee, ve burada e, biz şu ana kadar sadece iyi konuştuk. Yani insanların doğrudan sağlığına, işte akciğerlerine, solunum yollarına ve yaşama sevincine ilişkin e, giderleri. Bir de gezegeni olan, e, yani en kirli fosil yakıt olan ...şeyin küresel iklim değişikliğini... ...ve evet, küresel ısınmayı müthiş hızlandırdı. İşte bu hale, felaket haline getirdiği var. Bu konuda ne yapıyoruz? Yani dediğim gibi aslında hava kirliliğini... ...hava kirliliği bir doğrudan sorun. Ama dediğim gibi hep biz iklim müzakerelerini... ...süreci kömür termik santraller üzerinden yürütüyoruz. Çünkü zaten sebebi bu. Ama kömürlü termik santrallerin iptal edilebilmesi için de ben... ...dediğim gibi hava kirliliği... ...Tranp sonrası ne olacak konuşulur... ...Türkiye hala işte imzalamıyor... ...konuşulur ama... E, ...hava kirliliği... Onaylamıyor. ...onaylamıyor yani bu... E, ...ve oradaki IANDİS dediğim gibi yani... verdiğimiz tüm azaltım tahkütü aslında... ...çok iç açıcı değil... değil evet. e, ...o yüzden... ...hava kirliliğinin... ...ben bu tüm bir müzakerelerde... ...yani bir yılımız kaldı, beş ayımız kaldı... ...on yılımız kaldı, tamam felakete sürükleniyoruz... ...ve bu belli... Bu herkesin felaket senaryosu farklı. Ee, ama bu felaketi sürüklenmeyi engellemede veya geciktirmede e, ve yine Paris Anlaşması gibi anlaşmanın imzalanmasında. Daha doğrusu kömürden anlaşma var ya da yok. Yani kömürden çekilişi başlamasında hava kirliliğinde çok önemli bir argüman olacağını düşünüyorum. Bir not daha Fatih Birol, e, Uluslararası Enerji Ajansı direktörü. Geçtiğimiz günlerde Sabancı'da bir... Ee, ...yeni raporlarını tanıttı. Ve ilk defa YA, e, böyle YA... Yani ...ben önem veriyorum... ...özellikle raporlarının pek çoğunu. Evet. YA bir e, hava kirliliği üzerine... ...özel bir rapor yayınladı geçen sene. Fatih Birol dedi ki... ...biz projeksiyonlarda kömürden çekilmek öngörüyoruz. Ama bu öngörümüzün alt kısımda... ...iklim değişikliğinden ziyade... ...ilk başta şehirlerdeki... ...hava kirliliğini görüyoruz. Çünkü artık etkimeye dayandı. insanlar. ...yani Fatih Biroğlu'nun dediği buydu ama... ...dediğim gibi et, etkimi dayandı. İnsanlar dayandı, dışarıya evet. çıkamıyor. Ee, i̇nsanlar dışarıya çıkamadıkları... ...hava yüzünden dışarı çıkamıyor. Artık bu iş görünür görünmezleri çoktan açtı. Evet, bir yandan da... ...gözle görülür bir... ...propaganda da devam ediyor kömür için. Çok teşekkür ederiz... ...Funda... ...Funda Gacal, Temiz Hava Platformu'ndan... ...ve HEAL adlı kuruluşlardan... aktivist ve bu konularda bir epey bir süredir aktif olarak çalışmakta olan bir kişi bize bu konuda hava kirliliği konusundaki son durumları konuştuk. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim.